Gelelim Muavvizeteyn Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Gece yatmadan önce iki elini Avucunu yani birleştirip Önce üfleyip Sonra okuduğu surelere Önce üfleyip Sonra okuduğu surelere Önce üflüyordu çünkü Bazı insanlar Rukye biliyorsunuz rukye Kur'an ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dualarla tedavi meselesiyle bunu karıştırıyor. Rukye ayrı bir şey. Rukyede öflersin. Önce okursun sonra üflersin. Rukyede kendini yahut hastayı okursun sonra diye ne yaparsın, üflersin. Ancak taavuz dediğimiz sığınmak meselesine gelince önce ne yapıyorsun? öflüyorsun. Ondan sonra ne yapıyorsun? Okuyorsun. Ondan sonra da elinin vücuduna verebileceği bütün her yere elini sürüyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her gece bunu yapıyor. İnsanlar diye rahat uyuyamıyoruz. rüyamızda korkuyoruz. Bugün arkadaşlar inanın sokağa çıktığınızda birçok insanın müftela olduğunu, Allah'ın kendilerini cinlerle, şeytanlarla imtihan ettiğini görüyorsunuz. Sebep ne? Allah'ın dininden uzak oldukları için, kendilerini hasetten, gözden, nazardan koruyacak şeyleri, sebepleri yapmadıkları için bakıyorsunuz ki yani dağ gibi adamlar bile de devriliyor. Kimse kendisine güvenmesin. Kimse gücüne, kuvvetine, ben biliyorum benim bilek gücüm, emeğim, benim psikolojim sağlam, kafam iyi, kalbim güzel, evet. ki hiçbir şey olmaz demeyin arkadaşlar. Nice öyle insanlar gördü ki yani böyle bir nazarla, bir göz değmesiyle veyahut herhangi bir şeyle yıkılıp yere e, yığılabiliyorlar. Rivayet Bukhari'de diyor ki rivayette Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem İza <Sessizlik> eva ila firaşihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde bu duaları ne zaman okuyacağız? Yatağa girerken yani düşün, yatağa girmeden önce en son kıldığımız namaz ney? Bitir. Tevhid okuyoruz. Değil mi? Sonra yatağa gireceğiz, yine tevhid. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde, Kulle leyle, Kulle leyle, her gece, ayda bir, haftada bir değil, her gece. Şimdi insanlar, her gece yatmadan önce dişlerini fırçalamayı bir vazife olarak görüyorlar. Böyle hale gelmiş insanlar, aa diyor dişimi fırçalamadım, dur kalkayım diyor. Yatağından kalkıyor, lambayı yakıyor. Banyoya gidiyor, dişlerini fırçalıyor, çıkıyor. Ama ki, ben görmedim, aa abdest almayı ötmüşüm, abdeste yat yat yat yatmam gerekiyor. Şu ışığı basayım da, açayım da gideyim, abdest alayım, ondan sonra geleyim, yatağa geleyim, ellerimi üfleyeyim, ondan sonra okuyayım. Diğer insan görmedi. Ama uykusunun bir bölümünde kalkıp eksik bıraktığı dünyevi bir şeyi tamamlamak için yerinden hareket eden insan çok gördüm. Demek ki şeytan bir taraftan sana sabah namazında seni nasıl olur da geç bırakırım bu adama. Yeter ki bu adam kalkamasın sabah namazına. Kalksın ya da yorgun olsun, camiye gidemesin diye sana bir sürü diş macunu, diş fırçası ampulü kapat, televizyonun fişini çek değil mi? Allah televizyonu, elinde televizyon olan insanları kurtarsın. Değil mi? Onun fişini tak, telefonu, cep, telefonun şarj aletine tak derken seni uykunun yarısından kaldırabiliyor. Ama ben dur abdestsizim ya. Kalkayım da bir abdest alayım. Abdestte yatayım şu yatmadan önce okunan, en son okunması gereken okunduktan sonra bir söz söylenilmesi gereken duayı okuyum. Okuyup da okuyayım, okuyayım diyen adam nadir yani. Böyle uykusunu bölen yiğitler bu, bu zamanda çok az. Değil mi? allah Teala onlara ricalin diyor ya. Rica. O adamlar ki ticaret onları yapmaz Allah'ın zikrinden alıkoymaz. Böyle hafif şeyler onları ne yapmaz alıkoymaz. Şimdi biz bahaneler arıyoruz. Nasıl olsa da şu namaza gitmesek camiye. Aslı olsa da bu akşam şöyle bir derse gitmesek, aslı olsa da şu sureyi ezberlemesek. İşte güzel gidiyoruz. İnna aatayna kuluballahu gidiyoruz. Değil mi? Bu hepsi sebebi gaflet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatağa girdiğinde Cemaa keffeyhi, cemaa keffeyhi. İki avucunu ne vardı? Birleştirirdi. Summe nefase feihima. Sonra iki avucunu ne vardı? Ne demek? en nefs dedi ve Manzur diyor ki İbn Manzur Lisanul Arab adlı kitabında diyor ki en nefsu eklu min et en ne aşağıda gelecek neffasat fil ukad ama nasıl üflemek tükürüksüz Tükürük olduğu zaman Arapçada ona tefele deniyor. Tefele Püf diyorsun böyle. Tükürük çıkıyor. Nefefe üflemek. Üflerken hafiften bir şey çıkabilir. Ne diyoruz biz Ağızdan böyle nem, ee, tükürük ee, şeyleri, zerrecikleri çıkabilir. Ama tükürmek değildir nefes. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki avucunu birleştirirdi. Sonra diye üflerdi. Sonra Avucunun içine okurdu. Ne okurdu? Kul huvallahu ahad. Kul a'ûzu felak ve kul a'ûzu bi rabbin Bunları okurdu. Yemsehu bihime maslata'a min cesedihi. Ve sonra bu iki avucuyla bütün vücudunu iki avuzunun gittiği yere kadar uzandığı yere kadar sürerdi, methederdi. Baştan başlayarak. يَبْدَعُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ Sahabe diyor ki başından başladı وَوَجْ هِهِ Yüzünden ama أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِي. Önce vücudunun ön tarafından يَفْعَلُ ذَلِكَ سَلَاسَ rahat. Ve sonra bunu üç defa tekrarlardı. Yani birincisi bitti. Vücuduna sürdün. ikiye geliyorsun. Yine yapıyorsun. Üflüyorsun. Üflüyorsun. <Gül> had, kul hüvallahü ahad, kul a'uzu bi rabbil falaq, kul a'uzu bi rabbin nas. Okuyorsun yine başından başlıyorsun, yüzünden, vücudunun önünden ve uzanabildiğin yerleri. İki, Sonra 3. Ondan sonra diğer duaları okuyorsun. İsmi Rabbî ve da'tu canbî ve bike erfa'u. İn emsektaha ferhamha, in ersa. İn ferhamha ve in فَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ اِبَادَكَ صَالِحِينَ Bismike Rabbi emutu ve ahya Bismike Allahumma emutu ve ahya Bunların hepsi gece yatmadan önce okunacak dua var. Öyle paldur küldür uymayacaksın. 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere Allahu Ekber Sonra tebarek var. Yani bir yarım saat ayırman lazım uykudan önceki yatış pozisyonuna girmek için. Şimdi hanım ne şeyleri ışıkları kapat, He. sonra kafayı koy başla horlamaya. Bu gaflet uyusu. Şeyh Alman Yüreği Muholla diyor ki, tefsir ettiği sahih ve ve fil hadis en sünnet hadiste diyor sünnet olan nedir? En yenfus fi kaffiyi övlen. Önce eline öfler, avuçlarına öfler. ثُمَّ يَقْرَعُوا Sonra okur. sonra يَمْسَهُ Sonra Ellerini vücuduna sürer. هَذَا zahirun cidden Bu diyor çok açık bir şekilde hadiste nedir? Ortadadır. Yani burada iştahat yapmaya gerek yok. Hadis bize net bir şekilde bunu ne yapmakta? Göstermekte. Çünkü biz burada ne yapmıyoruz? Rukiye yapmıyoruz. Rukiye değil bu. Bu ne? Taavvuz. Sığınma. Bu taabbudi bir mesele. Taabbudi yani Allah Teala'nın bize böyle yapılmasını emrettiği bir mesele. Ondan dolayı biz bu taabbudi meseleyi bu şekilde ne yapmak zorundayız. Yapmak zorundayız. Buna taabbudi deniyor. Evet. Bu iki sure muavvedetin diye bilinen Bu iki sure Sahaben Abdullah bin Mes'ud bunu musafına yazmazdı. Yani bu iki sureyi Abdullah bin Mes'ud Kur'an'dan kabul etmiyordu bu iki sureyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zikirleri olarak algılamıştı. Ancak şunu bilmek lazım ki sahih rivayetler bizlere bu iki surenin Kur'an-ı Kerim'den olduğunu gösteriyor. İmam Müslim sahihinde rivayet ediyor. Ukbe i̇bn Amir diyor ki kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Elm tara ayatin hadi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gece bana öyle sureler öyle ayetler indirildi ki onun bir benzeri daha önce indirilmemişti. Sonra subhanallahu ve sellem kul ve kul nas bunları okuyor. Bu sureler de Allah'ın peygamberine indirmiş olduğu vahidendir. Yine İmam Nesai'nin rivayet etmiş olduğu i̇bn Kesir'in tefsirinde zikrettiği hadislerden bir tanesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcasının oğlu i̇bn Abbas'a diyor ki Ela edulluke Ela edulluke Ey i̇bn Abbas i̇bn Abbas küçük çocuk 12-13 yaşlarında Sana ev uhbiruke, Sana haber vereyim mi بِأَفْضَلِ مَا يَتَعَوَّذُ بِهِ Allah'a sığınanların, taavvuz edenlerin okuyacağı, kendisini okuyarak Allah sığınacağı en faziletli şeyi sana öğreteyim mi? قال, بَلَا ya رَسُولَ اللّٰهِ Diyor ki i̇bn Abbas, evet bilakis öğret ey Allah'ın Resulü, istiyorum öğret. قال, قُلْ rabbi بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْنَاسِ Bu iki sure diyor. Onun için evde okumak lazım. İnsanın çoluğuna, çocuğuna okuması lazım. Değil mi? Bunlarla okuyarak allah teala Teala'ya sığınmak lazım. Peki biz bunları okurken ne diyoruz? Bunun tefsirine. Şimdi bu iki surenin tefsirine geçebiliriz. قُلْ اَعُوْزُ <gül> deki ki, قُلْ <gül> اَعُوْزُ felak Felakın Rabbi Nedir el-felak? El-felak El-felak El felak arkadaşlar. Yarın Felak kelime manası olarak yarılmak. Yarılmak. Bu manaya bak, bakıldığı zaman yarılan her şeyin Rabbi. Yani buğdayın, ondan sonra e, tanenin, tohumun ve sabahın. Sabahtan Rabb'i gökyüzünü yararak geliyor. Ama e, ne durum onun ismi? Felak'ın özel bir manası var. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor bunu kendinden bahsederken. Felikal Isbah. Sabahını aban yaran, sabaha getiren. ki derslerimizden hatırlayın, yerde ve yerlerde ve göklerde düşünenler için çok büyük ayetler var. Sabahli bakıyorsunuz, her taraf kap karanlık, zifiri karanlık. Bakıyorsunuz ki bir yerden böyle ışıklı gelmeye başlıyor. Öyle bir ışıklı ki bugün insanlar öyle bir ışıltıya yakın bir ışıltı yakalayabilmek için futbol sahasını, stadyumunu düşünün. Orayı aydın aydınlatabilmek için insanlar servetler harcıyorlar gece vakti. Değil mi? Ve aydınlatıldıkları yer sadece belli bir alan. Ama düşünün, yer üzünün bir yerden böyle bir başlıyor sabah doğmaya. Değil mi? Sabahın böyle namazı kılın, oturun böyle güneşin doğduğu doğuya doğru bakın. Bir de kafanızı batıya çevirin. Batı kap karanlık. Batı kap karanlık. Doğun atın, aydınlık geliyor böyle. allah Teala o aydınlığı, karanlığı yardırarak ne yapıyor? Getiriyor. İşte, خُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ Felakın Rabbi, sabahın Rabbi. i̇bn Abbas diyor ki, felak sabahtır. خَالِقُ <gül> isbah. Allah Teala'ya kendinden bahsederken, değil mi? Evet. Min min şerr-i ma Min şerr-i ma Yarattıklarının şerrinden. Allah Teala'nın yarattığı şeylerin şerrinden. Hayvanlar, cinler, şeytanlar, insanlar, haşereler hepsi. Hepsinin şerrinden tefsirlere baktığınız zaman ee, ne yapıyor? Bunlar zikrediliyor. Diyor ki i̇bn Kesir, yani min şerri cemi'il mahlukat. Bütün mahlukatın şerrinden. Hasan Basri ise diyor ki, cehennemden ve iblisten ve iblisin zürriyetinden. Bunların hepsi birbirine yakın manalar. Yani aralarında bir taarruz, bir çelişki olmadığı için hepsini hamle olur. Çünkü hepsi Allah'ın yarattığı şeyler. Min şerri ma halak. Ve min şerri Gâsik'in. Nedir gâsik? Gâsik. Nedir Kasım gâsik? Gece. Gâsik. Gece demek. Diyor ki mücahid. Gâsik el-leyl. İzâ vakab-ı. İzâ vakab-ı grubu şems. Güneşin batmasına ne deniyor? Gâsik. Gece. İmam Buhari naklediyor kendinden. Katar'da diyor ki: "İnnehu el-leylu izâ aqbale bi zalamihi. Nedir? Gâsıq. Gecenin karanlığının çöktüğü vakit. Şairli şeyler daha çok yazılıyor yerde. Ebu Hüreyre'den bir rivayet var. Diyor ki: "Kavukhem, yıldızlar, gezegenler ve yıldızlar." İbn Cerir ve diğerleri diyor ki bu ay, aydır. Kamer, ay. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anhaya Ayşe radıyallahu anhaya kameri gösteriyor. Kamer nedir? Kamer ay. Diyor ki Aleyhisselam, "Haza huvel gasiq." İşte bu nedir? Gasiqtdır. Yani kendisinin içerinden sığındığımız yani gece. Çünkü ay gecenin geldiğini ne yapıyor bizlere? Haber ediyor. Demek ki bunlardan ne yapıyoruz biz arkadaşlar? Allah'a sığırıyoruz. Gecenin, biliyorsunuz gece mesela Aleyhisselam diyor ki güneş battığında üzerinde diyor neyler dolaşır? Şeytanlar, cinler dolaşır ve ne yaparlar? Çocukları kaçırırlar. Sizler diyor akşam namazından sonra yani güneş doğduktan, battıktan sonra ne yapmayın? Çocuklarınızı sokağa salmayın. Böyle cüverkler var bu manada. İlim diyor ki yani bu vakit akşam ve yatsı arası. O, tam böyle vaktin karardığı vakit. Yani bizim bilmediğimiz hislerimizle yani duyu organlarımızla görmediğimiz bazı şeyler var. Gecenin o vakitlerinde yayılan. Onlardan da Allah'a sığınacağız. min شَرِّنْ نَفَّاسَاتِ fil uqad, uqad düğümler. اَنْ Neydi nefet? Demin'den söyledik. Nefet demin'den nasıl öfürmek? Tükürüklü mü, tükürüksüz mü? tükürüksüz tükürüksüz üfrenler. Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme büyü yapılıyor değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyü yapılıyor ve bu büyü bir kuyuya atılıyor Kitab-ı Tevhid dersini hatırlasın hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başucuna ve ayak ucuna iki tane melek geliyor değil mi? sürekli diyorlar ne, neyi var bu adamın? iki melek ne diyor? matbub, sihirli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir hale geliyor ki hanımlarına yaklaşıp hanımlarla ilişkiye girdiğini zannediyor ama ortada öyle bir şey yok. Yani sihir böyle etkili bir şey. Sihir böyle, büyü böyle etkili bir şey. Adam hanımına yaklaşamayabilir. Yaşadığı zannettiği olayları aslında yaşamamıştır ama yaşamış gibi gelir ona. Bunları biz gördükken yani. Bu tür insanları biz şahit olduk, gördük, biliyoruz. Adamlar cinler, şeytanlar öyle musallat etmişler ki yani adama Kur'an-ı Kerim okuyorsun. Ondan sonra göğsüne oturmuş ciddi şeytanlar. Ufak bir şeyden batırıyorsun. Kalkıp bakıyor. Diyorsun niye bakıyorsun ya diyor. Kanıyor sanki diyor. Olmayan bir şey ne yapıyor? Olmuş gibi seviyor. Neden? Şeyh İbn-i Usaymin Çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki insanlar şayet diyor bir şer'i olan zikirlerle kendilerini korurlarsa kendileriyle şeytanlar arasında diyor. Yecud ve Mecud'un seddinden duvarından daha sert bir duvar ölmüşlerdir. Kendileriyle şeytanlar arasında diyor. Ör örirler. Namazlarını kılacaksın. Zikirlerini yapacaksın. Abdestli yatacaksın. Değil mi? Bu şekilde kendini muhafaza altına alacaksın. Ama sen sabah akşam zikirlerini bilmiyorsun. Ben buradan anneler tavsiye ediyorum. Çocuklarına uyurken gece uykudan önce okunan peygamberimizin okuduğu duaları okuyarak uyutsunlar. Baş otursun kadın. Çocuğun annesi ya da babası. Altın elini hosnur müslimi. Ayetel kursi. Felak nas, İhlas felak nas, İhlas felak nas, İhlas felak nas. Ondan sonra gece yapılan dualar. Uykuda önce yapılan dualar. Bunlar sesli sesli. Ta ki çocuklar ne yapsın? ezberlesin. Takipçiler bunları ezberlesin. Evet. Nefesat, en nefesatı fil ukat naban düğümlere Düğümleri üfleyen. Düğümlere üfleyen. Cebrail aleyhisselam geliyor biliyorsunuz sahih Müslüm'de rivayet. Cebrail aleyhisselam geliyor. Diyor ki fekale işte ya Muhammed. Şikayetin ne var ey Muhammed? Aleyhisselatü vesselama rukye yapacak. Kim galeyse kusam, büyü yapılmış. Fakala n'am. Evet. Diyor ki, "Kala bismillahirrahmanirrahim. Rukik kulli da'in yo'zik." Allah'ın adıyla sana ne yapıyorum? Rukye yapıyorum. Dua okuyorum. Ta ki Allah Teala ne yapsın seni? Sana eziyet veren her şeyden muhafaza eylesin. Ve min şerri kulli hasedin ve aynin. Her türlü hasetçinin hasedinden ve gözü değecek olan kimsenin göz değmesinden seni ne yapıyorum? Ve bu Rukiye ile Allah'ın ismiyle Rukiye yapıyorum. Allahu Yeşfik. Allah sana ne yapsın? Şifa versin. Bu hadis sahihi Müslim'de. Tabi bir sonraki surede gelecek. Bir de göğüslere vesvese veren Hannas var. El Hannas. Göğüslerde gezen böyle. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sizlerden her birinin diyor yanında gezen onunla birlikte olan karini vardır. Yakını cinlerden, şeytanlardan dolaşırlar. Yani, yani bazen oluyor ya diyorsun ya işte aynı şeyi düşündük, seni düşündüm şöyle oldu. Belki cinler arasında, karinler arasında bir haberleşme olabiliyor. Değil mi? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Sahabeler diyorlar ki ya Resulallah senin de mi var? Karinin yakınında yani gezen böyle şeytan ve amenesinden neyse. Diyor ki evet benim de var. Ancak diyor illa ennallaha eaneni aleyh. allah Teala diyor bana ona karşı yardımcı oldu. Ta ki ona ne yaptı? Müslüman oldu. Müslüman oldu. Fela ye'muruni illa bi hayr. Onun için diyor bana hayırdan başka bir şey emredmiyor. Ama bizimle birlikte olanların müslüman olup olmadığını bilmiyoruz. gayetten bir bilgimiz yok. O sebeple sürekli teyakkus halinde olmamız gerekiyor. Bazen böyle sana fısıldayabilir. Değil mi? Senin böyle vücudundaki kan dolaşımını bir harama karşı, bir günaha karşı harekete geçirebilir. Evet. E sen ne yapacaksın? Hazır olacaksın. Sabah zikirleri, akşam zikirleri. Ve mişerri hasidin ile hased. Hased edenin Hasedinden ne yaparım? Sana sığınırım. Diyor ki İbn-i Hüseyin Rahimahullah haset illa nazar da var göz değmesi. Bir de haset var. Haset nedir? Haset bir insanın bir kula verilen, bahşedilen nimeti kıskanarak ondan ne olmasını istemesi? Zail olmasını istemesi. Onun niye var, benim niye yok? Çok kötü bir ahlak. Pis bir ahlak. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki haset odu, ateşin odunu yediği gibi insanın salih amellerini yer. Bir insanda haset varsa bunu neyle tedavi edecek biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu kadere imanla tedavi edecek. Senin yok niye onun var? Çünkü Allah böyle dedi. Bitti. Allah böyle dedi. Bitti. Allah-u her şeyi takdir edeceğini, ettiğini güzelden verecek. Bildiğin için bunu böyle bilirsen hasret ortadan kalkar. Yani sahabeden bir tanesine bir tanesini abdest alırken başka bir sahabe görüyor. Diyor ki ya bu adamın teni ne kadar da beyaz. Bârek Allah demiyor. Allah mübarek demiyor. O ayağını gördüğü, tenini gördüğü sahabe yere pat diye düşüyor. Küt diye düşüyor. Bayılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve haber veriyorlar. Aleyhisselam diyor sizler diyor, niye kardeşlerinizi öldürüyorsunuz? Helle barekte lehu. Niye diyor? Allah mübarek eylesin demedin. Barekallahu <gülüyor> fih demedin. Sünnet bu arkadaşlar. Sünnette hoşunuza giden bir şeyler gördüğünüz zaman ne diyeceksin? Allah mübarek eylesin. Çünkü İbn-i Rahim Allah burada çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki, insanın diyor, nefsi pistir. Genel manada. İnnen nefsele emmâretun bisu. Nefis ne emreder? Kötülüğü emreder. Eğer diyor, Allah'ın ismini anmazsa, adını anmazsa diyor ki bizim bilmediğimiz bizim için gözükmeyen bir şey var. O adamın gözünden o bakmış olduğu insana ne oluyor? Bir şey değiyor. Nazar değiyor. Yani kimi insanlar böylece ölüyor. Evet. Hadislerde geçiyor. Kimi insanlar gözden ölüyor. Kimi insanlar hastalanıyor. Değil mi? Hatta İbn-i husayn -i Allah diyor. Kimi insanlar diyor, gözüyle arabayı bozuyor. Araba bile bozulabilir arkadaşlar. Nasıl oluyor da bu gözden bir şey mi çıkıyor bize için meçhul, bilmiyoruz. Ama böyle bir Allah'ın yarattığı bir tesir var, bir etki var. Bunu yaratmış Allah sana. Bundan korunmak istiyorsak ne olacak? وَمِنْ شَرْحَاسِدِينَ اِذَا حَسَد Hased edenin hasedinden kime sığınırız? Allah'a sığınırız. Hemen Nas suresine geçelim. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ Nas. İnsanların Rabbi olan Allah'a sığınırım. Kur'an-ı Kerim'in bu son suresinde Tevhidin üç aksamı, üç kısmı zikredilmekte. Rububiyet, isim sıfat ve uluhiyet. Aynı Fatiha'da olduğu gibi. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha'da tevhidin üç kısmına bulunmakta zikredilmekte. Elhamdu lillahi rabbil alemin. Rabb Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah. Burada ne var? Rububiyet. Er-Rahman, evet. rahim Ne var? isim sıfat? Melik-i din. isim sıfat ve rububiyet dininun sahibi. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ancak sana ibadet eder ve senden yardım isteriz. Uluhiyet. Rububiyet isim sıfat ve uluhiyet. Nedir rububiyet? Mekkeli müşriklerin de kabul ettiği o gerçek. O gerçek nedir? Yaratan, rızık veren, yöneten, hayat veren, canları alan Allah'tır. Tektir. Bunu Mekkeli müşrikler bile kabul ediyor. Buna ne diyoruz biz? Rububiyet. Sonra Rahman, al-Rahim. Allah'ın isimleri var. Rahman, Rahim değil mi? Sonra İyyâkena abudu ve İyyâkena sayın. İbadeti yalnızca sana yaparız ve ancak senden yardım isteriz. Uluhiyet tevhidi. Nedir uluhiyet tevhidinin tarifi kısaca? Kulların kulların kendi fiillerinde Yüce Allah'ı yapmaları? Tezhit etmeleri, birlemeleri. Kulların kendi fiillerinde. Kulların fiilleri nelerdir? Dua. Değil mi? Korku, reca, umut. Değil mi? Namaz, oruç. Bunların hepsi kulların fiilleri. Bunlar da kullar ne yapacak? Yüce Allah'ı birleyecek, tevhid edecek. olan. İşte Mekke'li müşriklerin kabul etmediği la ilahe illallah'ın taşıdığı tek mana olan uluhiyet tevhidini Fatiha'nın ilk sure, Kur'an-ı Kerim'in ilk suresinin ilk üç, dört ayetinde ne var? Var. Kur'an-ı Kerim neyle başlıyor o zaman? Tevhid, tevhidin bütün kısımlarıyla. Kur'an-ı Kerim neyle bitiyor? Tevhidin üç kısmıyla. Bakın. Kul auz bi-rabbil Kul auz bi rabbin İnsanların Rabbi. melik İnsanların Meliki, isim. Allah'ın isimlerinden bir tanesi de nedir? Melik. i̇lah i insanların İnsanların ilahı. Yani allah Teala'nın konuşmasından daha doğru bir konuşma var mı? Yok. Ve men astaku minallahi kile. Ben asla komin Allah'ı hadife. Allah'tan daha doğru kim konuşabilir? Allah Teala Fatiha suresinde bunu söylüyorsa, tevhidin üç kısmını, Kur'an-ı Kerim'in sonunda Nas suresinde de bunu söylüyorsa demek ki Kur'an-ı Kerim'in başlandığı, Kur'an-ı Kerim'in bitirildiği en önemli konu nedir? Tevhid. Tevhid ne demek? Allah Teala'nın birlenmesi, Kububiyetinle birlenmesi, Ologiyetinle birlenmesi, isim ve sıfatlarında birlenmesi. يُنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ vesvesesinden الْخَنَّاسِ الْخَنَّاسِ diyorlar ki, geri dönen, ezilen anlamında. الْخَنَّاسِ ezilen, Allah'ın adı anıldığında, Allah'ın zikri geçtiğinde ne alman? kaybolan, eriyen, ezilen, mahvolan. Biz ne diyoruz? İşte bu ezilenin, yani hannasın Vesve sesinden Allah'a sığınırım. Hadisleri biliyorsunuz. Ezan okunduğu zaman şeytan ne yapar? Kaşar. Sırtını döner diyor. Kaçar. Nasıl kaçar? Yellenerek. Ta ki ezanın sesini ne yapmamak için? Duymamak için. Ezan bitince de ne yapar? Tekrardan gelir. Kula bu sefer ne yapmaya başlar? Namazında esve seferde başlar. Ellezi yuvesvisu fî sudûrin Bu hannâs, bu hain, bu Zayıf. insanların göğsünde ne var Vesveseler verir. Ve minel cinneti vennâs. Bu vesvese verenler hem cinlerden hem de insanlardandır. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki özellikle جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يًّ Bizler her bir nebiye bir düşman. عَدُوَّنْ Şeytanın, insi ve cin, insanlardan ve cinlerden bir adul, bir düşman belirledik. Her peygamberin cinlerden ve insanlardan düşmanları var. Şeytanın orduları olarak. Bunlar ne yapıyorlar? Yuhi ba'duhum ila ba'd'in zukhrufül kavl Bunlar birbirlerine vahy ediyorlar. Neyi? Güzel sözü, vesvetiyi, güzel sözü. Ne yapıyorlar? Vahyediyorlar. Tabii şeytanın vesveselerini ne giderir arkadaşlar? Bu sözler giderir. Ezan giderir. allah Teala'nın kelamı giderir. Önümüzdeki hafta arkadaşlarla istişare edeceğiz. Allah nasip ederse bu cuma günkü tefsir derslerini pazar günü sabah namazından sonra Kaleşehir'deki e, e, Hz. Hüseyin canisinde almayı düşünüyoruz. Yani sabah namazını orada kılıp eee tepsi edersi yapıp orada kahvaltı yapmayı düşünüyoruz. Kahvaltıdan sonra da tablet olan arkadaşlarla oradaki halı sahada futbol ee, düşünüyoruz. Yani bu, bu yani yarın cumartesi sonraki pazar olmayacak. Önümüzdeki hafta biz istişare sonucu ne yapacağız? Bunu belirleyeceğiz. Böyle bir ne var? ihtimal var. Haberiniz olsun. Ee, uzakta olan arkadaşlar var. Fatih'te olanlar var. Günger'in olan arkadaşlar var. Ne yapabilir Ne? Ee, işte Eyüp'ten gelen arkadaşlarlar mesela. Eyüp'ten gelen arkadaşlar Fatih'teki arkadaşları alabilir arabayla gelsin. Bu hayra vesile olmak için. Gün görenden gelen arkadaşlar gün neler olur? Bahçeli evlerde mesela Ömer oturuyor. Latife ağabey oturuyor. Pazar günleri e, bu şekilde ne yapmak istiyoruz? Cuma'yı pazara almayı düşünüyoruz. Çünkü e, Cuma günü birçok arkadaş trafikten dolayı trafik nedeniyle gelemediğini söylüyorlar. Karşıdan gelen arkadaşlar var. Bu tarafta gelmek isteyen arkadaşlar var. Trafiğe takıldıklarını söylüyorlar. Ondan dolayı e, dersin gününü pazar almayı düşünüyoruz. Tabii istişare aşamasındayız. Sizler de görüşlerinizi beğen bizlere. Uygun olur olmaz. Ona göre değerlendiririz. İlk ilan bu. İkinci ilan 19 Aralık Hangi güne denk geliyor? Ondan dolayı Perşembe, dolayı günü. Perşembe günü. Saat 20.30 22.30 arası yani 8.30 akşam 8.30 ile 10.30 arası burada hemen bizim derneğimizin arka sokağında Vatan Caddesi'ni Millet Caddesi'ne bağlayan Fatih Belediyesi'ne ait Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde Medine İslam Üniversitesi'nden bir hocamızı ağırlayacağız o gece orada. Bir konferans düzenleyecek. Niçin yaratıldık, yaratılış gayemiz. Buraya arkadaşlarınızı, kardeşlerinizi, babalarınızı Çoluğunuzu, çocuğunuzu getirin, davet edin. O salonu dolduralım. Bir hayır vesilesi olsun. Ee, Allah nasip etti. Hocamızı ne yapacağız? Perşembe ve ilk gün orada ağırlayacağız. Cuma ve Cumartesi iki gün. Hocamız burada dernekte, burada dernekte iki gün, unutmayın. 20'si ve 21'i. Tavaidul Erba'a, dört esas. Şeyhul İslam, Muhammed İbnu Abdil Vahab, 4 dört esas aldık. İşte bu noktada iki gün içinde burada. Ee, o derslerde ne yapmaya çalışalım? Hızla, azimle gelmeye çalışalım. Ayın 20'si ve 21'i, 19, 20, 21, 3 gün. Ondan sonra şey, İstanbul'un e, Türkiye'nin diğer illerine gidecek. İşte İzmir, Bursa, Erzurum, Bayburt gibi dört tane ili gezeceğiz Oradaki kardeşlerimize de birlikte olacağız. Ee, tabi siz İstanbul'da olduğunuz için buraya gelen gidenin çok olduğu için belki pek kıymetli bilmiyorsunuz dinleriz kayıt olur işimiz çıktı diyerek bahane bulabiliyorsunuz halbuki bunlar çok kıymetli meclisler, ilim ortamları ne yapıp edip çoluğunuzu, çocuğunuzu getirin e, istifade edin hayatta fırsatlar her zaman insanın karşısında böyle kolay çıkmıyor Yani ben şimdi Murat amcamızı hatırlarsınız, bilirsiniz hepiniz Derslerinde sürekli gelen bir amcamızdı. İstifade de ediyordu. Yaşça belki de derslere katılan en büyük, en yaşlı abimizdi. Meseleleri anlıyordu. Üç Esas dinledi. Kitab-ı dinlediği dinledi. Akidetul diye dinledi. Ve konuşurken de tevhidle konuşuyordu. Anladığını onun konuşması arasında konuşmasından, onun kelamından anlıyorsunuz. Gelmiş demiş anlıyor meseleleri. Ama bir gün yine derse gelmeye çalışırken derste gelmeye çalışırken, merdivenden inerken ayağını burkuyor, düşüyor. Ayak bileği kırılıyor. Ağadan kaç sene geçti? Dün konuştuk 4 sene. 4 sene olmuş Bak, 4 senedir bu adamcağız evinden dışarı adım atamıyor. 4 senedir evinde ayağı sakat bir şekilde ayak bileği kaynamadı. Hatta yamuk kaynadı. Yürüyemiyor dahi. allah Teala onu bu şekilde imtihan etti. Umarız ki bu iptila onun günahlarına kefaret olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beş şey gelmeden beş şeyin ne yapın diyor. Kıymetini bilmiyor değil mi? Hastalık gelmeden sağlık. Yaşlılık gelmeden gençliğin. Buna çok önemli. Şimdi genç diyoruz. Ama kıymetini bilmiyoruz. Hafızamız dinç, Ezberleyebiliriz. Bedenimiz sağlam. ilim talep edebiliriz. Yani öbürsü gün, Allah falan bizim başımıza neler takdir edeceğini, ettiğini bilmediğimiz için bu beş şey, şey gelmeden o beş şeyin önemini ne yapmamız gerekiyor? Gayet iyi bilmemiz gerekiyor. Yani olan ahiret hayatı dünya hayatı ise nedir arkadaşlar? Geçicidir. Kimseye kalmamış. Bakın dünyaya bakın. Üç gömlek ötedeki dedenizin ismini hiç birçoğunuz bilmiyorsunuz. Dedeniz kabrinin, mezarının nerede dahi olduğunu bilmiyorsunuz. Yani sizler de bu şekilde unutulup gidileceksiniz demek. Yani mahallenizin o tanıdığı, insanların yardımına koştuğunuz, adınızı belki de bilmeyenin olmadığı o siz, 150-200 sene sonra ne isminiz, ne cisminiz, ne simanız, hiçbir şeyiniz kalmayacak her yüzünde. Allah-u Teala eğer bu dünyaya ömür verdiyse, unutulmuş olacaksınız. Sizler kabirde neyle yaşayacaksınız arkadaşlar? Salih amellerinizle. Salih amellerin en hayırlısı da nedir? İlim talep etmek. İlim talep etmek. İlim talep etmenin de ne olduğunu zaten sizler sürekli anlatıyoruz. Mesela ammecudunu ezberlemek buraya gelen arkadaşlarım, bu tefsir dinleyen arkadaşlarım, ammecudun ezberlemesi o kişilerin yapabileceği en hayırlı ilim talep taleplerinden bir, şey, bir şeydir yani. Bu ammecudunu ezberleyecek ve namazlarında okuyacak. Gece namazında, öğlen namazının sünnetinde, son sünnetinde, nafile namazlarda okuyacak. allah Teala Teala'ya bu şekilde takavrup edecek, yok Hele yani bu dünyanın, inanın neşesi uzun sürmez. En zengini de olsa bakıyorsunuz ki bir gün geliyor ki neşe gidiyor. İnsan neyle neşe buluyor? Allah ﷻ dikarlığı toplamayın, Allah anmakla. Evet.